Malzemeler, Bates Lowry, Sanatı Görmek Görsel biçimler dili bizim için ne kadar anlaşılır hale getirirse sanatçıdaki gerçek fikri de o derecede benimsediğimizi söyleyebiliriz. Bununla beraber o noktaya gelmek için sanatçının bizimle tuvale boyanmış, kağıt üzerine mürekkeple çizilmiş yahut taş, metal gibi malzeme ile yapılmış belli bir sanat eseri aracılığıyla konuşmuş olması gerekir. Çünkü sanat eserinde tartışmasını yaptığımız görsel elemanlar o eserlerde kullanılan malzemeden başka bir şey değildir. Görsel biçimler sadece sanatçının fırça, kalem ya da heykeltıraş kalemi gibi aletlerinden doğar. Bunun için görsel elemanlara karşı tepkimiz ister istemez eserin yaratıldığı maddi malzeme ile ilişkilidir. Farklı malzemenin farklı özellikleri olduğundan eserin görünürdeki tesiri de farklı yollardan meydana gelir. Bu sebeple eserle temasımız sanatçının kullandığı çeşitli malzeme ile doğrudan doğruya şartlandırılmıştır. Nasıl çizginin ya da rengin ifade bakımından yapısı sanatçının o çizgi veya renge koyduğu içeriğe bağlıysa, öylece bir eserin bütünündeki özü ifade etmek de onu meydana getiren vasıtaya bağlıdır. Aslında her sanatın kendine özgü ifade niteliğini tam anlamıyla tanıyabilmek için birinin resim, bir başkasının şiir ya da ötekinin operayı tercih ettiğini hesaba katmalıyız. Bunun gibi bir ressamın yağlı boya, bir başkasının sulu boya yahut bir heykeltıraşın taş, ötekinin çamur kullanarak eser verdiğini göz önünde tutmalıyız. Kullanışlı olmak, kendini ifade etmek isteyen bir sanatçının şu veya bu malzemeyi seçmesi için sebep teşkil etmez. Sanatçının yağlı boyayı sulu boyaya tercih etmesi, yağlı boyanın hazır, kolay ve kullanışlı olmasından değil, düşüncesini anlatmak için nitelikleri daha elverişli bir vasıta olmasındandır. Malzeme seçimi, fikirle form kaynaşmasında yeri olan, yamama değil, temel yeri olan iştir. Fikirle onu ifadede kullanılan aracı, yaratma işlemindeki yerleri birbirinden ayırt edilemeyen değerlerdir. Sanatçının çizgi çizmekte kullandığı kurşun kalem, füzen, pastel, renkli tebeşir, ve gravür kalemi gibi diğer araçlar kendilerine özgün telikleriyle kişisel ifade imkanı sağlayan aracılardır. Bununla beraber bu resim aracılarında kullanılan malzeme ile eserin içeriği arasında daima çok yakın bir ilgi vardır. Ve her şeyden önce mürekkep kalemi, kurşun kalem ya da malzemenin yapıştırıcı maddesi sanatçıya eseriyle içli dışlı temas kurmada yardım eder. Kalem veya mürekkep onun el hareketlerini derhal ve doğrudan doğruya kağıda aktarır. Bu sebepten dolayı birçok ressam ve heykeltıraş fikirlerini önce eskizler halinde tespit ederler, sonra değişik araçlarla eserlerine son şekli vermeden önce bunları kendi tarzlarına göre değiştirip olgunlaştırırlar. Her ne kadar bir sanatçı yağlı boya bir resim için kurşun kalenli birçok eskiz hazırlayabilirse de bunları eserin bitmiş haline yansıttığı az görülür. Örneğin, İngres'in bitmemiş bir eser olan freskosuyla aynı konudaki yağlı boya resmini esas teşkil eden eskizde o resimde dans eden figür grubunun alacağı şekli hayal meyal görürüz. Bir sanatçının konusunu tekrar tekrar işlerken ilk çalışmalarıyla tamamlanmış eser arasında tabi olarak yer alan değişiklik onun kullandığı aracılardaki değişiklikten ileri gelir. Yağlı boyanın yapısı bir tablonun yaratılışında en kesin faktördür. Malzemenin nitelikleri biçime tesir eder. Bu sebeple çağdaş sanatçıların çoğu önceden eskiz veya etüt yapacak yerde doğrudan doğruya tuval üzerine çalışmayı tercih ediyorlar. Ressam bu şekilde çalıştığı zaman fikir eserin bitmiş halindeki malzeme ile ifade edilir ve fikrin ilk ifadesindeki biçimlenme nitelikleriyle belirlenmiş olur. Seçtiği aracının yapı özelliğine karşılık ressamın da doğuştan gelen yetenekle Belli malzemeye karşı özel bir duyarlığı vardır. Cevabı eserden alabiliyorsak, sanatçının bir fikri gerçekleştirmek için malzeme seçmiş olması ya da fikrin malzemeyi işlerken gelişmiş bulunması bir mesele teşkil etmez. Eğer sanatçı malzemesini tanıyorsa, bununla fikir arasında bir ayrılık olmaması gerekir. Bununla beraber, çağımızda sanatçı hangi malzemeyi ne tarzda şekillendireceğini özellikle bilmektedir. Bu yüzdendir ki günümüz sanatçıları vernik, asit, emay ve vinil gibi işlerini yarayacak birçok yeni malzemeye istekle sarılmaktadırlar. Aynı tutumla çeşitli malzemelerin bir arada ve tek bir sanat eserinde kullanıldığı da çok görülmektedir. Bu eğilim en öz şekliyle yapıştırma kolaş tekniğinde uygulanmaktadır. Sözlük, teknik, isim, Yunanca, bir Yol, yordam, yöntem. Örnek cümle: Bu işin tekniğini bilmiyorum. 2- fizik, kimya, matematik gibi pozitif bilimleri iş alanında uygulama işi. Üç, sıfat. Bu uygulamalarla ilgili. Teknikçi, isim. Bir işin bilim yönünden çok uygulama ve kılgı tarafıyla uğraşan kimse. Teknik, Osmanlıca, fen. İlim, usulü fenniye, Fransızca, teknik, İngilizce, tekniks. Toplumsal faaliyet yöntemlerinin tümü. Uygulayım deyimi ile özdeşleştirilmiştir. Sıfat olarak uygulayımsal deyimi kullanılır. Ayrıca yol ve yöntem deyimi ile de dile getirilir. Yapabilme gücü anlamındaki Yunanca tekne deyiminden türemiştir. Kuramsal bilimin pratikteki uygulanması olarak tanımlanır. Bilimin amacı bilgi, tekniğin amacı ise üretimdir. Örneğin cisimlerin ısıyla genişlediği teorik bir bilgidir. Bu teorik bilgiyi buhar makinesine uygulamak tekniktir. Bu anlamda teknik teorik bilimden pratik alanda yararlanmayı dile getirir. Teknik deyimi yaratma biçimi anlamında da kullanılır. Örneğin bu anlamda çalışma tekniği düşünme tekniği ve benzeri denir. Teknik gelişme emeğin verimliliğini çoğaltarak artık değer oranını artırır.